yanlış dışkılıyoruz. Doğru dışkılama pozisyonu nedir? Yazar Çağrı Mert Bakırcı. Seslendiren Akın Karasan. Modern klozetlerin icadından beridir insanlık, evrimleştiği ve adapte olduğu anatomiye uygun olmayan bir şekilde sırf rahatı için hatalı dışkılıyor olabilir. Stanford Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışma, insanların tuvalet alışkanlıklarının olması gerektiği biçimde olmadığını ve anatomimize uygunsuz olduğunu gösteriyor. Üstelik bu araştırma yeni de sayılmaz. Henry Buckus tarafından yazılan Gastroenteroloji isimli Ders kitabında şöyle bir kısım yer alıyor. Dışkılama için uygun olan pozisyon çömelme pozisyonudur. Bu pozisyonda kalçalar karına doğru çekilmelidir. Bu sayede karın boşluğunun kapasitesi büyük ölçüde kapatılır ve karın arası basıncı artar. Bu da itim gücünü arttırır. Bunun sebebinin puborektalis kası olduğu düşünülmektedir. Bu kas dışkının atıldığı rektum için bir sapan görevi görmektedir. Modern çağda yapıldığı gibi klozette oturduğunuz zaman rectumu tutan yay gevşer ancak sadece kısmen. Çömelme pozisyonda ise bu yay tamamen gevşer ve bağırsak hareketleri çok daha kolay gerçekleşir. Önerilen diz ile vücut ekseni arasında yaklaşık 35 derecelik bir açı olacak şekilde çömelmektir. Neden Çömelmek? Her tuvalete gittiğinizde çömelerek dışkılamak son derece rahatsızlık verici olabilir. Öyleyse neden yaparsanız? Bunun tek bir cevabı var. Çünkü daha sağlıklı. Çömelerek dışkılamak, insan da dahil olmak üzere birçok hayvan türü tarafından modern tuvaletlerin icadından önceki binlerce ve milyonlarca yıldır yapılmaktadır. Türümüz bu şekilde dışkılamaya adapte olmuştur. Bu sebeple modern çağlara kadar dünyanın dört bir tarafında bu şekilde dışkılandığını gösteren tuvalet kalıntıları bulunmaktadır. Çalışmalar, modern tuvaletlerin icadından sonra kabızlığın, hemoroid ve apandisitin arttığını göstermektedir. Ayrıca bu çalışmada tuvaletteki pozisyonunuzun bu hastalıklara yakalanma riskinizi lifli besinlerden oluşan bir diyet ile beslenmenizden bile çok etkilediğini göstermektedir. Elbette ki illa Alaturka olarak bildiğimiz eski tuvaletlere dönmenize gerek yok. Ala Alafranga olarak bilinen modern tuvaletlerde dışkılamaya devam etmenize rağmen minik bir ayaklık sayesinde gerekli açıyı yakalayabilirsiniz.